Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli dostlar İmam öne geçen insan demektir. Biraz önce kıldığımız teravih namazında bize öncülük yapana da imam deniyor. Bir ulusun liderine de imam denir. Arapça olarak. İslam literatüründe, İslam ilimlerinde imam bir konuda ümmeti Muhammed'in önüne geçen büyük lider anlamına kullanılan bir deyimdir. İmam-ı Azam, Ebu Hanife dediğimiz zaman, fıkıhta ümmetin en büyük adamı demek isteriz. Filan konunun imamı, filan konunun, en büyüğü demektir. Nasıl camide namaz kılarken, namazda onun talimatıyla başlayıp bitiriyoruz, onun talimatıyla rüküye gidip secdeye gidiyoruz diye önümüzdekine imam diyoruz, A konusunda veya B konusunda ehliyetini ispat eden büyüğe de imam denir. Ebu Hanife hazretlerine fıkıh ilminde imam dendiği gibi hadis ilminin de imamı Bukhari hazretleridir. Bunun gibi. Anlaşılıyor ki imam kelimesi bir üniversiteden bir medreseden Diploma almakla filan elde edilen bir ünvan değildir. Bir insanın Çalışmalarının gayretlerinin Asırlar sonra adlandırılmasıdır. Ebu Hanife'nin imam olduğu, fıkıhta imam olduğu, kendisinden sonraki asırlarca tescil edildi. 5-10 asır geçtiği halde imamlığı seviye kaybetmediği için imam olarak kaldı. Bu ümmetin kültürüne imam olarak girmek basit bir olay değil. Mevsimlik de değildir. Eğer bu ümmet bütün mezhepleriyle, fırkalarıyla bir mümin için filan konuda imamdır diyorsa eğer o Allah'ın izniyle meleklerin de öyle tescil ettiği bir insandır. Bugünkü dersimizin konusu Malik bin Enes rahmetullahi aleyhidir. Manik bin Enes, İmam-ı Azam'ın döneminde yaşamış, Medine'li alimlerden bir alimdir. Medine'de doğmuş, Medine'de yaşamış, Medine'de vefat etmiştir. Medine'yi 80 küsür senelik hayatında 10 günlüğüne terk etmiş. O da Mekke'ye hacca gidebilmek için. Ama, 80 küsür sene Medine'de kalmış. Şu cümleyi dikkat ediniz kardeşler. 80 küsür sene Medine'de kalmış. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında itikaf etmek için kullandığı yerde 50 seneden fazla hadis dersi okutmuş. Yani Resulullah'ın mescidinde 50 sene ders okutmuş ama kabri şerifini efendimizin hayatında bir defa ziyaret etmiş. Resulullah Medine'dedir diye de onun kabri buradadır diye de Medine'den hiç çıkmamış. Ve bu Malik bin Enes'i bugün imam olarak anıyoruz biz. Neyin imamı? Malik bin Enes Hicret diyarının imamı. Hicret diyarı neresi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine'si. Medine on binlerce sahabi görmüş. On binlerce sahabi talebesi görmüş. Onların yüz binlerce talebesini görmüş. Alim, fakih, zahit. Müttaki kaynayan bir toprak. On binlerce tabiye, on binlerce tebeut tabiye, belki yüz binlerce fakih, zahid insanın hepsine hicretin 93. senesinde doğmuş ve Medine-i Münevvere'de 80 küsur sene yaşamış olan Malik bin Enes imam oldu. Malik bin Enes bizim Maliki mezhebi diye bildiğimiz mezhebin de imamıdır. Yaygın olan dört mezhepten üçüncüsünün imamı da Malik bin Enes'tir. Onun fıkıh hakkındaki görüşlerini hadis kitabını vesaire konuşmak için ders yapmıyoruz. Vaktimiz ve ortamımız buna müsait değil. Bir kelimenin üzerinde derin derin düşünceler açmak istiyorum. Bir insan sahabi olmadığı halde tabiinden olmadığı halde peygamber sülalesinden olmadığı halde Yaklaşık bir asır sonra Peygamber Aleyhisselam'dan bir asır sonra gelip de kendisinden önce ve kendisinden sonraki binlerce, on binlerce alimin, abidin, zahidin tamamının imamı, en büyüğü nasıl seçilir? Hadi bunu kendi talebeleri, onu sevenler peşinden gidenler, imam da der, müezzin de der. Sadece onu sevenler bunu dese, onu gerçi bütün ümmet seviyor. Ama hani dersinde bulunmuş talebeler, sadece bunu ikrar etmiş olsalar, bu çok da dikkat çekecek bir şey olmaz. Herkes hocasını, şeyhini, mahallesinin imamını, Cebrail aleyhisselamdan sonra en değerli insan görebilir ama 13 asırdan beri Malik bin Enes diyen olmuyor. İster Hanefi olsun, ister Şafii olsun, ister Hanbeli olsun, hangi mezhepten olursa olsun, herkes İmam Malik bin Enes diyor. Hicaz diyarında, Medine-i Münevvere topraklarında, Resulullah'ın hicret yurdunda Ondan başka önder yok. Halbuki onun hocaları da Medineli. 300'den fazla tabiinden ders okumuş. 300'den fazla sahabi talebesinin önüne oturup ders okumuş. 400'den fazla tebeu't-tabiinden olan hocası var. Kendi hocaları da Medine'li. Medine'nin dışına bir saatliğine çıkmadığına göre, bu hep Medine'li hocalardan okumuş. E, Medine'li hocalardan okumuş olduğuna göre, bunun hocaları bundan üstün olması lazım. Ama ümmet, imam diye bir isim koymuş, bu ismi de Malik bin Enes'e yerleştirmiş. Bu Müslümanların ona ikramı. Bir başka mesele 1948 yılına kadar Fransa Medeni Hukukunun %60'ından fazlası İmam Malik'in ders notlarını tutan Sehnu'nun isimli talebesinin Müdevvene isimli kitabından alıntıydı. Çünkü, Endelüs'te Maliki mezhebi yaygındı. İmam Malik'in kitapları mezheb kitabı olarak okutuluyordu. Fransızlar çalma yoluyla, İmam Malik'in kitaplarından medeni hukuk sistemi kurdular. Şu andaki Fransa hukukunda, Maliki mezhebinin ana temel kitabı olan, El-Müdevvene'den alınmış kanun maddi oranı yüzde 10'u geçmez. Yüzde 8'i de düşmüyormuş. bir Hristiyan devletin tebaası için uyguladığı kanun maddelerinde bir Müslüman alimin işine. Bu da imamlığının yanında düşünülmesi gereken ikinci mesele. Kardeşler, uyduruk fahri doktora ünvanlarıyla veya Paranla kurdurduğun bir televizyonla, günlük çıkarttığın bir gazete ile şöhret olmak kolaydır. Bulunmaz bir bilim adamı olarak dillere destan olabilirsin. Ama sen toprağa gidince bütün ünvanların da yok olur. 10 sene, 20 sene sonra seni hatırlayan da olmaz. İmam Malik'in dersleri ne televizyona kaydedildi, ne de radyodan yayınlandı. Üzerinden 1300 sene geçmiş şeyden söz ediyoruz. Azalmadı, çoğaldı. Güçülmedi, büyüdü Malik bin Enes'in imamlığı. O kadar ki, Kuzey Afrika'da onun mezhebini taklit eden Müslümanların bıyık şekli bile İmam Malik'in bıyığına benzer. Mezhebi kaybolmadığı gibi bıyık tıraşı bile kaybolmadı. Sarık şekli bile hala arkadan sarkmalı sarık kullanırdı. Hala Kuzey Afrika'da o şekilde sarık kullanılıyor. İngiltere'de İspanya tarafında Müslüman olan Oralılar Bizim gibi sarık ve takkenin yasak olduğu yerlerde Müslüman olup oraya gidenler değil. Oralı olup, batılı ülkelerden olup Müslüman olanlar sarık sardıkları zaman dikkat edin İmam Malik gibi sararlar. Arkasından sarığın bir karış kadar böyle kuyruk brekerler. Hala 1300 sene sonra bıyık şekli bile kaybolmadı. Sarık şekli bile kaybolmadı. Hala Maliki mezebinden Müslümanlar namaz kılarken ellerini bağlamazlar, ayakta ellerini çözük bırakarlar. Hacca giden Müslümanlar orada Maliki mezebinden insanlar görmüşlerdir. Sünnet olduğu için değil. Malik bin Enes rahmetullahi biraz sonra konuşacağız. Bir işkenceden sonra kol lifleri koptuğu için o şekilde yaşamak zorunda olduğundan hala onu taklit ederler. Bir insan ne kadar, ne kadar taklit edilebilir? Peygamber değil. Peygamber değil. Hakkında keramet olarak intikal etmiş doğru dürüst bir menkübe bile yok. Uçarken de görülmemiş hiç. Ateşe girip yanmadığı da görülmemiş. Görülen tek şeyi Resulullah'ın mescidinde 50 sene ders okutmuş. O kadar. Resulullah dedi ki demiş, İbn Ömer şöyle yapardı demiş. Abdullah İbn Abbas böyle yapardı demiş. Ömer şöyleydi demiş. Bu kadar. Televizyonu yok, radyosu yok, gazetesi yok, grubu yok, partisi yok. Kimseye gelin peşimden dememiş. Kendisinden önce gençleri gönderip reklamını yaptırtmamış. Üstelik ömrünün Son yirmi senesine yakın uzun bir zamanını evine kapanıp geçirmiş. Son senelerinde onu gören de olmamış. Ama Manik bin Enes, yeryüzünde bugün, medya kanalıyla şöhret olmak isteyen, büyük patronlardan daha şöhrettir. Kuzey Afrika'da, büyük sahranın bir kenarında, ''Malik bin Enes kimdir?'' diye bir çobana da sorsan sana bir saat hikayelerini anlatır. Paris'te de Malik bin Enes vardır. Londra'daki mescitte namaz ona göre, onun mezhebine göre kılınıyor. Kim bu dünyada, bir devlet başkanı bile olsa, bir köylü, bir çoban, sahrada yürüyen bir bedevi tarafından bile hayat hikayeleri bilinecek kadar meşhurdur. Nedir Malik bin Enes'i zamanında kendisinden sonraki çağlarda ve kıyamete kadar imam yapan şey? Medine'ye imam yapan, hicret yurdunun biricik imamı haline getiren şey? Bu ümmet sadece Malik bin Enes yetiştirmedi. Ama Malik bin Enes gibi Yüzlerce, binlerce, belki on binlerce Büyük kaliteli insan yetiştirdiği halde Malik bin Enes Bir konuda öyle sivrildi ki Ümmet Onu bir daha unutmadı Kardeşler Malik bin Enes Tartışmasız alim birisi Çünkü dört mezhep imamından Ebu Hanife Şafii ve Ahmet bin Hanbel ve Malik bin Enes arasında Resulullah'a en yakın olan Malik bin Enes'tir. Çünkü İmam Malik'in hocası Nafi'dir. Nafi e, İbni Ömer'in azatlı kölesidir. İbni Ömer de Resulullah'ın sahabisidir. İmam Malik ile Resulullah arasında iki isim var. Ebu Hanifi ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında en az üç veya dört isim var. İmam Şafi zaten İmam Malik'in talebesidir. Ahmet bin Hanbel ise beş altı isim var. Resulullah'a en yakın imam, İmam Malik'tir. Bunun, bu büyük zatın, bu ümmeti Muhammed'in önünde asırlardır bu koşuşturuşu, bu yürüyüşü devam ettiren, bu büyük insanın temel özelliklerini yakalamak zorundayız kardeşler. Bugün bu ayrıntıya girmeden bir gerçeği hepimiz zihnimizde artık perçinlememiz lazım. Biz körü körüne, köylü taklidiyle Hristiyanların dört ayrı İncil'i olduğu gibi dört ayrı mezhepleri olduğu gibi, bizim de körü körüne babalarımızdan gördüğümüz dört mezhep imamımız filan yoktur. Biz Resulullah'ın arkasından gidilen otobanda dört ayrı şerit bulduğumuz için o şeritlerinden bir tanesinden Resulullah'a doğru koşuyoruz. Bu bazen Malik bin Enes'tir, bazen Muhammed bin İdris'tir, bazen Ahmet bin Hanbel'dir, Bazen de Ebu Hanife'dir. Aynı otobanın dört şeritli olmasından kaynaklanmaktadır. Hiçbir şeridi öbür şeridinden daha kısa veya daha uzun değildir. Dört büyük insan asırlardan biri milyarlarca Müslümanı Resulullah'a doğru taşımaktadırlar. Malik bin Enes'e bu şeref nasip olmuştur. Gerçi fıkıh ilminde Ebu Hanife, Malik bin Enes'ten daha öncedir. Ama Medine'li olmak, küfe ve Bağdatlı olmaktan daha önemli. Vahvin sıcak ortamına daha yakın Malik bin Enes. Rahmetullahi Aleyh. Kardeşler, Malik bin Enes'in ders olarak okuttuğu hadis kitabının adı Muvatta'dır. Muvatta'da 1900 küsur hadis vardır. O kitapla bir mezhebin imamı olmuştur. Başka bir mezhebin imamı olan Ahmet bin Hanbe'nin yazmış olduğu hadis kitabının adı Müsnet'tir. Müsnet'te ise 40 bin hadis vardır. Bu ne demek? Ahmet bin Hanbel'in ilmi üstünlüğü rakamlarla ölçümlenecek olursa Malik'e göre 20 kat fazladır. Muhammed bin İdris 9 yaşındayken İmam Şafii 9 yaşındayken Medine'ye gidip İmam Malik'ten muvatta isimli kitabını bir haftada ezberleyip okuyup icazet almış. 9 yaşındayken. Hatta sen küçüksün oğlum. Burada başka derslere git filan dediğinde ben okurum senin kitabını bir hafta sonra demiş. Öyle bitti üzerine bir hafta sonra iki cilttir bu kitap. Bir haftada ezberlemiş. Günde bir sayfa ezberlemekte zorluk çeken talebelere ithaf Ezberlemiş, ve İmam Şafii'nin İmam Malik'ten bir haftada icazet aldığı Muatta isimli kitabı için İmam Malik 40 senedir uğraşıyorum bu kitabı yazmaya diyor. 40 yıl uğraşmış. 40 yıl. Onun 40 yılını 7 günde Muhammed bin İdris cebine koymuş. Ondan sonra Muhammed bin İdris 200'den fazla hocanın önüne diz çökmüş. Bu ne demektir? Diğer imamlar, Malik bin Enes'ten, görüntü, kabarıklık bakımından çok ileridedirler. Yani Malik bin Enes, onların hocası olacak, önceliğe sahip olmakla beraber, rakamlı birikimlerde, onlar kadar ileride değil. Ama imam, İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki, Malik bin Enes, yeryüzünde Allah'ın kullarına karşı belgesidir diyor. Malik'i göndermiş olması, kullara karşı Allah'ın dininin ayakta durmasının belgesidir diyor. Bu çapta büyük bir insan. İmam Malik, çok laudali de olsa net söyleyeceğimiz bir söz olarak ifade edeceksek ilmiyle bu hale gelen birisi değil kardeşler. Bitmez tükenmez ilim sahibi değil. Eseri ortada yetiştirdiği talebelerin yazdığı eserler ortada. Ama İmam Malik'te bir özellik var ki bu özellik diğer insanlarda zor bulunuyor. Bu da Resulullah'ı sevmek ve itaat etmekte bir eşi benzerinin olmayışıdır. Biraz önce bir cümle söyledim. 80 küsur yaşında vefat etmiş. Medine'de doğmuş, Medine'de ölmüş. 10 gün Medine'yi terk etmiş hacca gitmek için. Evi, Abdullah ibni Mesud'un torunlarından babasının satın aldığı bir ev. Mescide 200 metre. Bu insan, peygamber delisi, hadis delisi, din delisi ama Resulullah'ın kabrini bir defa ziyaret etmiş. Ömrünün sonuna doğru bu ziyaretin neden her gün 50 defa, en az beş defa namaza gidip gelirken olmadığını soranlara ne cevap vermiş? Arkadaşlar demiş. Bir insan Resulullah'ın huzurunda bir defaya durur ya duramaz demiş. Bir daha durmaya cesaret ediyorsan gerek yok ziyaretleri demiş. Anlaşılıyor mu ne demek istediği? Peygamberi seviyor. Ama onun kabrinin önünden hanımına telefon etmeye cüreti yok. Hatıra fotoğrafı çektiremiyor orada. Sevgisi farklı bir şey. Verdiği bir fetva yüzünden Medine valisi bunu kırbaçlatmış. Kolundaki lifler kopmuş, o derece kırbaçlatmış. Mansur Abbasi Halifesi hacca gelip olayı öğrendiğinde valiyi çağırmış böyle bir imamı niye kırbaçlattırıyorsun diye. Bu da siyasi bir olaydan dolayı. Elinizdeki notlarda göreceksiniz mezhep imamlarından hapishaneyi tatmayan yoktur. Şimdi klimalı alim modeli çıktı. i̇mam Azam biliyorsunuz hapishanede öldü. Ahmet bin Amber Bağırsakları dışarı dökülene kadar dövüldü ve hapsedildi. İmam Malik'i şimdi konuşuyoruz. İmam Şafii de Yemen'den kaçarak kurtuldu yoksa orada kellesi gidiyordu. Hep Allah'ın dediğinin karşısında yöneticileri konuşturmaya razı olmadıkları için. İmam Malik de aynı şeyi yapmış. Uydurup fetvaya karşı ciddi bir fetva ver vermiş. Bu fetvandan geri dön, geri dön demiş vali. İki sopa vurursam döner zannetmiş. Dönmedikçe vurmuş, dönmedikçe vurmuş. El kol felç hale gelmiş. Dikkat edin, bir alim, 30-40 sene Resulullah'ın mescidinde baş müderris. Yazdığı kitap, İslam dünyasının ilk hadis kitabı. ümmeti Muhammed bunu imam ilan etmiş. Talebeleri mezheb imamı olmuş. Kendisi mezhep imamı. Bunu vali zevkine göre yorulana kadar dövdüttürüyor, çocuk döver gibi, köle döver gibi. 2-3 ay sonra halife, devlet başkanı Medine'de bunu ziyarete geliyor, valiyi de zincirlettirip yanına çağırıyor. İmam diyor, sana kaç sopa vurduysa aynısı buna vurulacak senin önünde diyor. E sizin adaletinizden bu beklenirdi zaten. Ben sizin büyüklüğünüzü biliyordum filan edebiyat yapmamış. Aman Allah'a söylerim. Sakın ha demiş. Bu vali Resulullah'ın sülalesinden demiş. Kıyamet günü Resulullah'ın sülalesinden birinden intikam aldı dedikmem kendime demiş. Melekler Medine valisini dövdürttü derler benim için demiş. İmamlık, bir payeden dolayı elde edilmiş. O, çok derin ilimler değil. Binlerce kitap yazmış, okumuş değil. Konferanslar filan vermiş değil. Elle tutulur, kavanoza konur, en büyük özelliği Resulullah aşk. Bir aşk, ki, aklını yitirmiş bu uğurda. 80 küsür sene Medine'de yaşamış. Medine şehri sınırları içerisinde hayvana binmemiş. Toprağın altında Resulullah yatıyor demiş. Edeb. Bu edebi Allah dünyada kıyamete kadar müminlerin en büyüklerinden olma şerefiyle şereflendirmiş. Ödüllendirmiş. İmam Malik kardeşler bizim bizim mezhebi imamımızdı değildi çok önemli değil ümmetin imamı ümmeti Muhammed'in büyüklerinden Allah ondan razı olsun kıyamet günü onunla beraber olmak isteriz ikinci özelliği vakur bir insan vakarını ilmine dayandırıyor ilmi hadis bilgisi Harun Reşid'i duymuşsunuzdur. Harun Reşid, ümmeti Muhammed'in büyük siyaset adamlarından birisi. Abbasi, halifelerinin en büyüklerinden. Medine'yi ziyarete gelmiş, Harun Reşid'in Medine'ye geldiğini herkes biliyor, bu mescitte ders okutuyor. Gelmiş gitmiş, kimseyle alakası yok zaten. Bir oturağı var, sedir şeklinde, onu sadece, Hadis okuyacağı zaman kullanıyor. Hadis okuması bitti mi kalkıyor oradan başka yere oturuyor. Hadis koltuğu diye bir koltuğu var. Harun Reşit gelmiş, meclisten içeri girmiş, bunun talebeleri kalkmıyorlar tabi. Halep'e kim gelirse gelsin. Bakmış, yerde oturacak yer yok. Malik'in sediri de geniş. O bir ucunda oturuyor bir yanına oturmuş. Ders dinleyecek. Dersi bırakmış. Hadis okunan kürsüye ne haklı oturuyorsun sen demiş. İn talebelerin oturduğu yere otur ya da git sarayına demiş. Harun, Reşit bugünkü Kazakistan'a ordu gönderen bir adam. Bağdat'tan dünyayı idare eden bir adam. Bir gün Bağdat'tan, saraydan işte etrafını seyrediyor. Bulut gelmiş böyle yağacak gibi olmuş, yağmadan gitmiş. Yanındaki vezir de yağdanlık. Efendim demiş, gene yağmadı Bağdat'a demiş. İstediği yere yağsın haracı bana gelecek demiş. Neden? Çin'den Çada kadar olan bölümün vergisi ayağına geliyor adamın. Böyle bir devlet adamı bir hocanın yanına oturacak da, hoca efendim şeref verdiniz demeyecek. Aksine kalk, oturacaksan talep yanında yanına otur. Kalkıp oturuyor. Dersten sonra çok memnun olmuş Harun Reşit. Me'mun ve Emin diye iki tane oğlu var. Şehzade diyelim. Dersten sonra yanına yanaşmış. İmam demiş, bizim çocuklara da ders versen demiş. Nerede olacak bu demiş, teşrif edin bizim oraya demiş. Bak halife demiş. İlmin ayağına gidilir, ilim kimseye gitmez demiş. Gönder burada okusunlar demiş. İzzeti ilimden alıyor. İlmini hadisten alıyor. Allah da onu ümmeti Muhammed'in gözünde ve gönlünde büyük insan olarak tutuyor. Hayatında başının ne halde olduğunu hanımından başkası görmemiş. Hanımına sorulmuş saç şekli nasıldı diye. O da keldi demiş. Meğer kelimiş başı. Üç tane erkek çocuğu, üçü de görmemişler babalarının saçlarını. Sarıksız dolaşmazdı Resulullah diye sarıksız dolaşmamış. İtaat, terbiyenin bedelleri bunlar. İlmin değil. Daha alim insanlar var. Kitapları da kayboldu, kendileri de kayboldu. Bir kısmının kitapları var, kendileri yok ortada. Malik bin Enes rahmetullahi aleyh ilk kitabını yazdığında muvatta isimli kitabını yazdığında talebeleri demişler ki üstad, çok kitap var demişler. Hepsinin ismi muvatta muvatta. Buna başka bir orijinal isim bir şeyler koyalım demişler. 60 tane de 60 taneden fazla Muvatta isimli kitap var o zaman Gençler merak etmeyin demiş, Allah'a en yakın olanı kalır gerisi gider demiş Bir tane var şu anda piyasada Bu da İmam Malik'in kitabı Rahmetullahi Aleyh Kardeşler Terbiye Resulullah'a itaat aleyhissalatu vesselam Mümini yüceltiyor Yüceltiyor, Resulullah'ın hicret diyarına kıyamete kadar imam yapıyor. Bir hadisesi daha var, onu da özellikle vurgulayarak bitireyim. Ömrünün son yıllarında uzun seneler önce günlük namazlara çıkmamış, sonra cuma namazları dahil hiçbir namaza çıkmamış. O da neden diye talebeleri sormaya cesaret edememişler. Çünkü ıvır zıvır soru sorulması mümkün birisi değil. Saniyelerini hesaplıyor. Efendim demeye başladı mı susturuyor seni. Vaktimi israf ediyorsun diyor. Soracaksan bir dakika soracaksın cevabını verecek. Adam Rabbi ile derdi var seninle mi uğraşacak? Saniyelerini hesap ediyor. Bir nasılsın demek için hocam hatırını sormak için deyip iki saat oturanlarla işi yok adamın. Değerli vakti değerli Rabbine hazırlanıyor. Peygamber dilisi, vakit bulsa salavat getirecek, bir talebi yetiştirecek. 25 sene hiç evinden çıkmadığı söyleniyor. Hesap edilmiş ki yani bu çıkmayışının nedeni zaten kırbaçlandı. Medine'de de fitne ortamı var. Herhalde bu. Kargaşadan uzak durmak içindir filan. Vefatına yakın Sahnûn isimli talebesi evet. e, ziyaretine gitmiş. Demiş ki oğlum demiş ahirete yakın günlerim olduğunu hissediyorum demiş. Aslında söylemem uygun değildi ama artık söyledim mi zararı yok diye sana söyleyeyim. Ben mescide niye gelmiyordum onu anlatayım sana demiş. Mescide Mescidi Nebi'ye, Resulullah'ın mescidine ben senelerdir idrarımı tutamıyorum. Özürlü abdest alıp namaz kılıyorum. Bu halimle Resulullah'ın mescidine gelmeye utandım demiş. Hayat ettim demiş. Üstadım, bize anlatsaydın ya derdini demiş. Size anlatsam da Allah verdiği dertten şikayet ediyorum zannederdi demiş terbiyenin en ufuk noktası. Ama Allah'ın dünyadaki ikramı da eşsiz ve benzersiz. Elinizdeki broşürden İmam Malik'e ait derin hatıralar okumanız mümkün kardeşler. Bu mübarek gecede vakti daha ilerletmeyelim. Bu kadarla iktifa edelim. Önümüzdeki hafta inşallah Ümmeti Muhammed'in bir başka büyüğü, eli kılıçlı muhteşem bir âlimden söz edeceğiz inşallah. Âlimlerin sultanı Ezzibni Abdüsselam diye meşhur bir zat var. Önümüzdeki dersimizde onun ismi etrafında olacak. Bu ümmet bugün zillet içindeyse eğer tarihi böyle değildi. Bu zilleti biz içimize sindirdik. Daha dik daha onurlu ve daha aziz müminler İslam'ı yaşadılar ve Allah'ın rızasını kazanıp huzuruna çıktılar. Dileriz dünyada bu büyük insanların, Malik bin Eneslerin peşinden gitmeyi ahirette de onlarla beraber olmayı Allah hepimize nasip etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain والحمد لله رب العالمين